Bölüm 313. Kurban kesmek isteyenin Zilhicce'nin ilk 10 günü girdiğinde hacılara benzemek için kendi saç ve tırnağını kesmemesi gerekliliği. Hadis 1708. Ümmü Seleme'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim kurban kesecekse Zilhicce ayının girmesinden kurbanını kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şeyi kesmesin.